İbrahim Bismillahirrahmanirrahim. 16. madde. Yaşayan taoûtların fitnesi ölmüş olan taoûtların daha büyüktür. Yaşayan maksat küfür önderleri ve Müslümanları Allah'ın yöneten ve ahlaksızlığı <gülüyor> maksat ise kabirler, yatırlar, taşlar, ağaçlar ve dua, tevessül, kendisine yardım istenilmesi, adak, kurban ve bunun gibi ibadet türlerinin kendilerine yapıldığı ve kendileriyle allah Teala ortak koşulduğu ölülerdir. Yaşayan taahhütlarının fitne ve fesadının bunların fitne ve fesadından daha büyük olduğu konusunda şüphe yoktur. Çünkü bunların otor otoriteleri, iktidarları, korkutma ve ürkütme güçleri bulunmaktadır. Ve bunlarla insanları yoldan çıkarırlar. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ölmüş tağutlardan önce yaşayan tağutlarla savaşmaya başlamıştır. Putlar Mekke'nin fethinden sonra ortadan kaldırılmıştır. Evet. Buhari Ebil Mesud'dan radıyallahu şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü Mekke'ye girdi. Kabe'nin etrafında 360 put vardı. Elindeki sopa ile onlara vurarak hak geldi ve batıl yok oldu. Hak geldi şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur dedi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arab Yarımadası'nda bulunan diğer putları yok etmek üzere sahabeden kişiler görevlendirdi. Bu ise İslam'ın başından beri putları kötülük reddetmesine rağmen yaşayan taahhütların ortadan kaldırılmasından sonra olmuştur. Evet. Tapılan ölü taahhütlardan önce yaşayan taahhütlardan uzaklaşmak ve onlara karşı düşmanlık göstermek İbrahim Aleyhisselam milletinin yöntemidir. Allah-u Teala şöyle buyurur. ''İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır.'' Onlar kavimlerin demişlerdi ki, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a <gülüyor> iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. Şimdi bu mesele, <gülüyor> yani yaşayan tağutların fitnesi ölmüş olan tağutların fitnesinden daha büyüktür. Şimdi normalde tağut, tağuttur. Yani Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen ve bu ibadetten razı olan her varlık kendi haddi zatında tağuttur. Veya Allah'ın dışında ibadet edilip de kendisi ibadetten razı olmayanlar haddi zatında kendisi tağut değildir. Lakin o kavim için yani o ibadeti kendisine yönlendirenler için o onların neydir? Tağutudur. Kendileri kendisiyle şirke düştükleri şeydir. Şimdi bugün Dünyanın birçok yerinde, mesela Şeyh de biraz ileride, yani biraz sonra bundan söz edecek. Kalemini, ilmini, çabasını, vaktini sürekli tevhide ve şirke ayıran insanlar var. Lakin tevhidin ve şirkin hangi boyutunu ayrı anlatıyorlar? Mezarlıklarda olan boyutunu anlatıyorlar. Yani kesinlikle hayata, dön hayata dönük olmayan, kesinlikle yaşamayan, kesinlikle anlatıldığı zaman kendisinden bir zarar gelmeyecek olan varlıkların, e, tağutluğunu, bunlara yapılan ibadetin şirk olduğunu vesaire e, anlatıyorlar. Bunun dışında yani günümüzde yaşayan asıl belki de o kabirlerdeki tağutluğun, o kabirlerdeki putperestliğin, o kabirlerdeki şirkin zihniyetini ayakta tutan, tağutlara gelince onu yayan, ona ön, ön şey hazırlayan, halkı ona teşvik eden tağutlara gelince bunlardan ise kesinlikle ne yapmazlar, kesinlikle söz etmezler. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi çünkü insan bu insanlar eğer e, ikinci cikrettiğimizi anlatsalar bunun dünya hayatında onlara gelecek bir zararı var. Yani karşındaki yaşayan tağutta, tağuttan söz ettiğin zaman onun yanlışlarını anlattığın zaman bu direkt sana müdahale edecek. Yani Firavun gibi, Nemrut gibi direkt gelip sana müdahale edecek. Seni öldürürüm, yakarım. لَا يَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ Seni hapis edilenlerden kılarım. İşte seni e, nedir ismi? Ağaçlara. لَأُصَلِّبَنَّهُمْ ف۪ي جُزُعِ النَّخِلِ Onları ağaçların üzerine asacağım. Yani Firavun gibi tehditler savurmaya başlar. Ama kabirde yatağından konuştuğun zaman e zaten bizim itikadımızda kabirdeki ne fayda verir ne de zarar verir. Yani bir sofi gibi bizi çarpacağına da inanmadığımız için. Hani gene bir sofi diyor, aman aklımda <gülüyor> bak şey seni çarpar. E bizim öyle bir düşüncemiz de veyahut da bunu böyle inanan insanların öyle bir düşüncesi de olmadığı zaman yani bir nevi işin kolayını seçmek gibi bir şey oluyor. Oysa olayın hakikatine yani önce Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın yaptığına bakalım. Şeyh'in dediği gibi Peygamberimiz geldiğinde ilk başta putların bizzat kendisiyle değil, putu ayakta tutan, putları ve putçuluğu ayakta tutan şirk mantığını ve bu şirk mantığını ayakta tutan insanlara önce kafa tuttu. Yani bunları uyardı, bunlara karşı durdu, bunlara davet yaptı bunların cehennem ehli olduğunu bunlara anlattı, bunların yanlış olduğunu anlattı. Bu liderlerin arkasına tabi olan insanların hem Kur'an ayetleri hem peygamber cehennemin ta ortasına veyahut da dibine gideceklerini anlattı. Yani önce canlı olan veyahut da cansız olanın mantığını ayakta tutanlara karşı savaş açtı. Bunlara Bunların yanlış olduğunu anlattı, bunların cehennem ehli olduğunu anlattı. Sonra günü geldiği zaman bu defa o cansız olan putlara da yani İslam şirkin her türlüsüne karşıdır. Büyüğüne, küçüğüne, canlısına, canlısına ama daha önceden hatırlıyorsanız demiştik evleviyat fıkhı diye bir şey var. Yani önce mesela şimdi bu putçuluk zihniyetini ayakta tutan bir adam var bu memlekette. Yani ben tuttum bütün bu putları kırdım bu gece. Ama sabah kalktım. Anlatan bu insanlar yeni putlar yapacaklar. Ellerinde imkan var. Ellerinde harç var. Benim yaptığım bir anlamı var mı? Yok. Sadece onları yormuş olacağım yani. yani Tevhidi anlamda, itikadi anlamda onlara yaptığım hiçbir fayda söz konusu değil. Ondan dolayı İslam önce ne yapar? İslam önce o zihniyetin temelini kurutur. O zihniyette nedir? Bunun bir itikadi boyutu vardır. O itikadın batıl olduğunu ortaya koyarsın. Bir de o batıl itikadı ayakta tutanlar vardır. Yani insanların arasında yaşamasını, revaç bulmasını, insanların ona tabi olmasını sağlayanlar vardır. Onları da izale edersin bir şekilde. Ondan sonra sıra gelir bu defa ne? O cansız ee, artık insanların arkasından sürdüğü o şirkin vesilelerini ortadan ne yaparsın? Şirkin vesilelerini ortadan kaldırırsın. Ama nedir maalesef bugün e, yeryüzünde bazı insanlar yani işin kolayını tercih edip e, tabir caizse <gülüyor> bir işte bazılarının tabiriyle yani e, kabirlerin şirkinden söz edip sarayların şirkini unutanlar yani veyahut da kabirlerin şirkinden konuşup kusurun şirkini, sarayların şirkini görmeyenler var. Bu da nedir? Bu da zaten büyük bir musibettir. E burada Hz. İbrahim'den bize bir örnek vermiş mesela. Hz. İbrahim dikkat ederseniz Mekkeli müşriklerle işte konuştuğu şey veya Mekke'li, ya yanlış oldu, kendi kavmiyle konuştuğu zaman onlara ne diyor? اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Yani önce sizden sonra sizin Allah'ın dışında taptıklarınızdan veriyiz diyor. Önce sizden, sizin kendine. yani Önce şirkin mantığını kendinde bulunduran. Sen onun putunu yıksan dahi, yarın o mantık onda olduğundan dolayı tekrar bir tane put inşa edecek bu adam. Öyle değil mi? Önce senden yani o mantığı taşıyandan, o mantığı revaçta tutanlardan önce biz beliyiz. Ondan sonra sizin Allah'ın dışında taptığınız işte liderlerinizden, şuyunuzdan, buyunuzdan ee, beliyiz diyor Hz. İbrahim. Ve burada bir takdim var. Yani şahısları ibadet edilen varlıkların önüne çekmiş Hz. İbrahim. Ki bunu daha önce de sana Hamed İbni Atik'in sözü olarak, açıklaması olarak ee, bu kitapta geçmişti. Bu da boş e, bir şey değildir. Bu da zihniyeti ayakta tutanlar, zihniyeti yaşayanları ne yapmaktır? Zihniyeti yaşayanları e, o zihniyetin aracılarından, öncü tutmanın delillerinden bir tanesidir. Evet. Bu ayetle ilgili olarak Hamet bin, e, bin Atik'in Rahimullah söylediklerini daha önce aktarmıştık. bize şöyle buyurur. Sonra da sana doğru yola yönelerek İbrahim'in diline uy. O müşriklerden değildi diye vahyettik. Bu sözlerimizden maksat sıralamayı belirtmek değil, önemi vurgulamaktır. Dolayısıyla bu sözlerimiz yaşayan taavuklarla edilinceye kadar ölmüş olan taavuklardan ve onlara tapanlardan söz etmemek gerektiği manasına gelmez. Çünkü din tamamlanmıştır ve kim bir kötülük görürse gücü ettiği kadar değiştirmeye çalışmakla yükümlüdür. Dikkat çekmek istediğimiz şey yaşayan taavukların insanların dinini bozması ve bunun da bazen devlet terörüyle bazen hile ve tuzaklarla yapılarak çok büyük çoğunlukları dinlerinden döndürme ile tehdit eder duruma gelmiş olmasıdır. Ölmüş olan tağutların bozgunculuğu bunun yanında daha basit kalmaktadır. Kimi insanların ilim, din ve selefin yoluna mensup olduğunu söyleyip kalemlerini ölmüş tağutlarla mücadele atadıkları halde yaşayan tağutları unutmaları veya kasıtlı olarak bunu gündemlerine almamaları çok tuhaftır. Bu kişiler kafir beşeri kanunlar veya küfür olan ile yönetilen bir ülkede yaşamalarına rağmen bunları görmezden gelmekte ama aynı zamanda da gazete veya kitaplarında ölü tağutlara ve onlara tapan silahsız ve korumasız kişilere karşı sürekli olarak kılıç sallamaktadırlar. Allahu Teala şöyle buyurur. Hatırlayın ki Allah size iki taifeden birinin sizin olduğunu vaat ediyordu. Siz de kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Günahkarlar istemese de hak gerçekleştirmek ve bazıları ortadan kaldırmak içindi. Burada iki tane nokta var. Bunlardan bir tanesi, ya yani burayı gerçekten güzel anlamak lazım. Yaşayan tağutların fitnesinden söz etmek demek, ölü olan tağutları anlatmamak manasına gelmez. Veya kabirlerin şirkini anlatmamak manasına gelmez. Sadece burada evleviyat fıkhı, başlara söylediğimiz gibi yani bu da dindir, bu da dindir. İslam şirkin hiçbir türlüsünü, ölüsünü, canlısını, dirisini, taşını, hiçbir türlüsünü kabul etmez. Ama bu şirkin mantığını ayakta tutanlar, bu şirki insanların arasında yayanlar, bu şirkin olması için hem anayasal olarak düzenleme yapan hem sosyal düzenlemeler yapan hem de buna teşvikte bulunanları görmemezlikten gelip gidip bu şirkle veya da avam olan halkla uğraşmak bunların fikir Yani avam da müşriktir, şirki işleyen avam da müşriktir, lider de müşriktir ama sen o avamı ona teşvik edeni düşür git o avamın bizzat kendisiyle uğraş bu nedir? Doğrudur ama evleviyat fıkhına nedir? Evleviyat fıkhına aykırıdır. Yani bataklığın kökünü kurutmak değildir, bataklığın içindeki sinekleri öldürmek gibi bir şeydir bu. Ondan dolayı bunun yanlış anlaşılmaması lazım. Yani burada kasıt bunlardan söz etmemek değil, bunlardan daha evlâ olanını bunlara sebep teşkil edenleri yapmaktır? Bunlara sebep teşkil edenleri e, öne getirmektir. Mesela şimdi örnek veriyorum. Şu anda diyelim bir Mevlana furyası var. Öyle değil mi? Yani Mevlana kimdir? Bildiğimiz bütün tasavvurdaki bütün şirkleri kendinde bulunduran bir adamdır. Şimdi sen tutup şu anda işte Mevlana şöyledir, Mevlana böyledir desen bu doğrudur. Yani bu söyle, bunu söylemekte bir... Ama şimdi Mevlana'yı anayasal bir düzenlemeyle Mevlana'nın yerini kutsallaştıran, elinde bulundurduğu televizyon imkanlarıyla insanları Mevlana'ya teşvik eden, Mevlana'ya bilmem ne ödülünü verip de Mevlana'yı dünya gündemine taşıyan, Öyle mi? Mevlana'nın yaşadığı o türbesidir o zındıklık bölümüne işte sosyal bir takım yardımlar yapıp da orayı insanlara ziyaret haline getiren. Öyle mi? Edebiyat kitaplarını elindeki eğitim sisteminde ve elindeki din kültürü sisteminde Mevlana'yı çok üst seviyelere çıkarıp işte çocuklara Mevlana'yı tanıtan, Mevlana'yı din adına çocuklara sevdiren bir sistem var. Şimdi sen bu sistemi görmemezlikten gelip Mevlana'nın kendisiyle uğraşırsan Yaptığın şey doğrudur. Yani yapmış olduğun şey yanlış değildir. Çünkü Mevlana eğer şirke insanları götürmüşse elbette Mevlana'dan süredecek. Ama sen Mevlana'yı insanların tasavvurunda öldürsen bile bu canlı olan sistem ikinci bir Mevlana ortaya atacak. Bu defa Mevlana'yı çekecek Yunus Emre'yi koyacak ortaya. Yarın Yunus Emre'yi çekecek Hacı Bektaş Veli'yi koyacak ortaya. Hacı Bektaş Veli'yi çekecek Said Nursi'yi koyacak ortaya. Said Nursi'yi çekecek bilmem kimi koyacak yani ortaya. Yani giderek Türklerine şaman şeylerinden bir tanesini bulup getirecek. Koyacak halkın gözünün önüne. Ama Sistemde şey mi? Eşeğin ölüsüne bir tane kabir yapacak, türbe yapacak. Öyle mi? Çok büyük bir zattı diyecek, şöyle bir kitabı vardı diyecek. Getirip milletin önüne koyacak. Ondan sonra millet Büyük veli diye, zat diye gidip ona dua edecek, adak diyecek. Ondan himmette bulunacak. Medet isteyecek vesaire, vesaire. Yani ondan dolayı Bu nedir? Bu önünde, önümüzde bulunan şey. Evet şirktir. Bunu yapanlar müşriktir. Bunda bir problem yoktur. İslam bunu hiçbir şekilde kabul etmez. Ama bunu ayakta tutan ne var? Bunu ayakta tutan bir mantık var. Ve şeyh burada bir kesimden söz ediyor. Yani net ifadelerle söyleyelim. E bugün işte bizim buralarda suut Selefiliği mantığı dediğimiz. Yani e nedir bu? E kabir meselelerini, işte duada şirk meselesini, işte ibadet meselesini, işte çok güzel bir şekilde anlatan, bütün delilleriyle ortaya koyan, eli sünnetin menheci üzerine ee, anlatan, insanlara izah eden, lakin bununla beraber demokratik sistemlerde yaşamalarına rağmen Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmeyen ortamlarda yaşamalarına rağmen sistemin bunu halka e, empoze etmesine rağmen gariban millete müşrik diyen yani, yani o müşriktir ama sonuçta garibandır, ee, onlara bunu revaşta tutan, onlara bunu gösteren adamlara da diyen adamlardan söz ediyor. Şimdi bu adamların açın mesela herhangi bir şeyini, çok ilginçtir. Herhangi bir kitabını, herhangi bir sitesini, herhangi bir ne bileyim ortamlarında bulunun. Tekfircilik fitnesi, ondan sonra şeydir, maidek dört fitnesi, ondan sonra Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeme, şey, maidek dört fitnesi, işte ondan sonra şeydir, aşırılık fitnesi, ondan sonra bilmem şu, ama mesela hiç görmezsiniz, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeme fitnesi, tağutların fitnesi, Bunların insana Allah'ın dininden saptırma fitnesi, zina yasası fitnesi, içki yasası fitnesi, ondan sonra e, şeydir kabirleri inşa fitnesi, anayasal bunlardan hiç konuşmazlar. Yani bunlar bu adamların kesinlikle literatüründe olmayan şeyler. Ne var? İşte e, kabire ip bağlama hurafesi, kabire bez bağlama hurafesi, kabire çaput bağlama yani bütün dinleri çaputla bezin ötesine geçmiyor e, vesaire o da şeyh e, nedir ismi? bir takım şeyhler yani kendilerine hiçbir şekilde kendilerine zarar gelmeyecek bir takım şeyhlerden söz etme meselesi. Bu nedir? Bu İslam'da evet doğrudur, yanlıştır. Söz edilmesi gerekir. Ama dediğimiz gibi bunun öncesinde zikredilmesi gereken bir takım neler var? Bir takım şeyler var ki bunlar zikredilmediği müddetçe bu mantığı öldürsen bile bir mantıkada yarın sen gittin mi bunun yenisi ne yapar? Yenisi mantık olarak insanların önüne tekrardan gelir ve kimsenin de umrunda olmaz. Evet. Bunun üzerinde gerektiği gibi düşündüğümüz zaman içinde bulunduğumuz zilet hali ve belaların sebeplerinden bazılarını anlamış oluruz. Ne yazık ki din ve ilmin kendilerine emanet edildiği kişiler uyarma ve tebliğ etmede görevlerini yerine <gülüyor> getirmemektedirler. Üstelik bunların kimileri bu hayata razı olup yaşayan tağutlara ve kanunlara tabi olarak onlara meşruiyet kılıfı giydirmektedir. Onların yanında bir cihattan söz ettiği zaman cihadan ancak... Filistin'de veya Afganistan'da olacağını söylerler. Çünkü bazı ülkelerde ancak buna izin verilmektedir. <gülüyor> Halbuki bu tağut yöneticilere karşı cihat, Yahudilere karşı cihattan çok daha öncelikli ve vaciptir. Her ikisi Müslümanların ülkelerini ellerinden alıp işgal eden birer düşmandır. Ancak tağut kafir yöneticiler daha yakın olmaları ve mürted olmaları açısından kendileriyle savaşılması bakımından Yahudilerden daha da önceliklidir. Her iki durum değerlendirildiğinde cihada başlamanın tavut ve mürtet yöneticilerden olması gerektiği ortaya çıkıyor. Unutulmamalıdır ki Filistin'de veya Afganistan'da cihat edenler kahraman ve şehit diye adlandırılıp mallar ve yardımlarla desteklenirken başka yerlerde başka yerlerde cihat edenler suçlu, terörist ve katil ilan edilerek şeriatın dışına çıkmış sayılmaktedirler. Bu çelişki üzerinde mutlaka iyice düşünmemiz gerekir. Evet. Şimdi mesela bakın bu şeyhin söylemiş olduğu noktaya Şimdi bu adamlar, <gülüyor> yani bu tip olan insanlar özellikle kabirlerin fitnesinden konuşup da işte bu diğer asıl fitnenin, fitnenin temelini oluşturan noktadan e, konuşmayan insanlar. Mesela bunların yanında yani bu tağutlara karşı cihad, edilmek, cihad edilmesi gerekir dediğin zaman cık, hayır böyle bir şey yok. Yani e, şeydir, e, nedir böyle bir şeye gerek yok. E niye? E Allah Azze ve Celle diyor Allah'ın dediklerine hükmetmeyenler kafirlerin etta kendisidir. E olur mu yani Allah'ın dediklerine hükmetmeyenler ama inkar ederse veyahut da işte helal görürse e kafir olur. E doğrudur hocam Allah arşı istila etti. Olur mu? Allah arşı istiva etti. E niye o, seninki oluyor da niye bunu el اشعري a Böyle başlar adam söze işte hani o bidatçılar falan diye gider. da söylediği yanlış değil normalde. Niye? Ayette bir tane harfi değiştirmiş. E Allah senin belanı versin. Sen ayete 10 tane kelime ekledin. Yani adam iste, isteva kelimesine bir tane lam ekledi diye öyle mi istevaya istevla yaptı diye yani elrahmanu alal arş isteva adam elbubtadi'a elbilmem ne oldu. E sen ayete 10 tane yani harfleri bir say bakalım cuhuden ve istihlalen kaç tane harf ekledin sen şeye? Ayet-i kendisine, o zaman bu demektir ki sen zaten helak olmuşsun, Allah senin zaten belanı vermiş başkasının bidatini boş ver. Sen dön kendi bid'atinle e, iştigal et yani ondan dolayı yani bu tip da konuştuğunuz zaman Allah zaten her sapığı yani her bid'at ehlinin her sapığı e, veyahut da dini saptırmaya çalışan her insanı dünyadayken rezil edecektir. Bu adamlar da kendi söyledikleri yani başkalarını eleştirdikleri noktalardan Aynı noktalardan zaten kendileri rezil bir konuma düşmüş yani لهم خزي في الحيات الدنيا konumuna düşmüş insanlardır. Bununla beraber çok komik şeyleri vardır. Mesela buradaki bir örneğin üzerinde düşünelim. Şimdi Suudi Arabistan mesela ve Suudi Arabistan'ın çok meşhur ilim adamları misal Afgan cihadında Müslümanlar Ruslara karşı savaşırken milleti cihada gönderiyorlardı. Afgan cihadında Müslümanlar Ruslara karşı savaşırken e, milleti cihat'a gönderiyorlardı. Cihad şubeleri vardı. Bu şeklentin bazıları aldıkları maaşa ellerini sürmüyordu. Direkt o cihat şubeleri aracılığıyla Afganistan'a gidiyor. Bak dikkat edin ama. Afganistan'da mücahitler Ruslara karşı savaşırken <gülüyor> bunlar ne yapıyorlardı? Bunlar şey yapıyorlardı. E, bunlar para yardımı yapıyorlardı vesaire vesaire. İşte ee, i̇nsanlar gitmek istedikleri zaman insanların önüne açıyorlardı. İşte hutbelerinde, şeylerinde cihattan söz ediyorlardı falan. Şimdi Afganistan'da <gülüyor> Müslümanlar niye şeye karşı savaşıyorlardı, Ruslara karşı savaşıyorlardı? Çünkü Rus geldi, Afganistan'a girdi, öyle değil mi? Afganistan'ın içine girdi, orayı istila etti. Müslümanlar da meşru hak olaraktan oraya karşı savaştılar. Güzel. Onlar da diyorlardı ki zaten bu cihat savunma cihadıdır. <gülüyor> Herkesin üzerine bir şekilde bu cihada destek vermek, bu cihadın yanında yer almak farzdır. Müslümanlar Rusları hezimete uğrattı, işte Allahu Ekber, Allah mücahidlere yardım etti. Çok kısa bir süre sonra Amerika girdi bu defa şeye, ee, nedir ismi? Afganistan'a, işte El Havariç demeye başladılar. Bunlar harici dediler. Şimdi Allahu Ekber, ya arkadaş bu adam dün Meşru savunma hakkını kullanıyordu, bugün de meşru savunma hakkını kullanıyor. Yani Amerika gelmiş buraya girmiş, Rusya çıkmış, bu defa Amerika gelmiş buraya girmiş, bu adam meşru savunma hakkını kullanıyor, öyle mi? Niye bu adam şimdi harici oldu? Yani düne kadar bu adam, ha bu adam 11 Eylül'ü yaptı diye harici oldu. İyi de adam birine karşı meşru savunma hakkını kullanıyorsa, tüm vesilelerle ona karşı savaşması caiz değil mi? Adam geldi, adam gitti şeyde, ee, nedir ismi İslam beldesi, Velev aslen insan beldesi olup sonradan küfür beldesi olan bir yerde mi adam gitti, eylem yaptı? Yok, adam gitti aslen kafir olan, daha önce uyarmış olduğu, yani bak biz size zarar vereceğiz demiş olduğu ve bizzat savaşın kendisiyle kayın olduğu bir memlekette, adam gitti, eylem yaptı, öyle mi? Eylemin maslahat boyutu tartışılabilir, çünkü sonuçta maslahat boyutu görecelidir. Bize göre maslahat olan bir başkasına göre maslahat olmayabilir. Bir başkasına göre maslahat olan bize göre maslahat olmayabilir. Veya bize göre maslahat olmayan mücahitlere göre maslahattır. Onlara göre maslahat olan bize göre. Bu ayrı bir mesele. Ama bu caiz midir değil midir? Bu adamı harici yapar mı? Yoksa harici yapmaz mı? Vesaire. Ee, bu ne yani hani konuyla ne tür bir bağlantısı var? Veyahut da adam geldi Riyad'da patlatma yaptı misal yani Suudi Arabistan'ın kendi içinde patladı. İyi de bu adam Riyad'da Amerikan üstünü vuruyor. Bu adam Riyad'da Amerikan askerini vuruyor. Niye daha önce Rus askerini vurduğu zaman bu cihattı, üzerine tekbir getirilecek meselelerdendi. Allahu ekber çekiyorduk da niye Amerikan askerini? Ha o zaman bak. Bu alçak zihniyet yani dönüp şunu düşünmez. Ya benim başımdaki yöneticim tutmuş Amerikan askerini yani dünyada Müslümanlarla açıktan harp edenleri getirmiş bu topraklara sokmuş. Bak ondan konuşmaz. Onu Ondan konuştuğun zaman en لِوُلَاتِ li -umur. İşte umur işte ulul emre nasihat etmek falan işte e, tamam işte falan maslahat Hudeybiye anlaşması falan vesaire demeye başlar. Ama mücahitler Türk Amerika naskerini öldürdüğü zaman yani necis olan bir varlığı yeryüzünden kaldırdığı zaman ve bu necis Müslümanlarla savaşıyor dünyada. Yani bir fiil, Müslümanlarla dünyada savaşan bir necaset ama zararı ona dokunmadığından. Dolayı bu defa bu cihadı yapanlar, harici konumuna düşüyorlar. Şimdi e, insan bunu düşündüğü zaman, yani şöyle dönüp bir olayın tam boyutlu gördüğü zaman, ortada gerçekten bir komedi bir durum var. Yani sen aynı konumda olan insanları, 10 sene önce destekleyip bunların mücahit olduğunu, Tayfe'tül mansur olduğunu söyleyeceksin. Ondan sonra aradan belli bir süre geçtikten sonra daha hazırlı bir kafirle e, iş savaştığı zaman bu defa tutacaksın diyeceksin ki bunlar nedir? Bunlar haricidirler. Şimdi bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur. Çünkü Rusya Amerika'nın düşmanı olduğundan dolayı, Amerika'da Suud'un babası olduğundan dolayı, e, tabi evlat babaya hainlik yapmaz. Demek bir insanın babasına düşmanlık yaptığı zaman adam ona da onun düşmanını da aynı zamanda destekler. O zaman güzeldi. Çünkü şeyi Amerika'daydı. Lakin iş dönüp Silah bu defa Amerika'ya doğrultuduğu zaman, bu defa iş nereden çıktı? Bu defa iş e, rayından çıktı. Yani adam, yani e, çok ilginç, böyle çok ilginç yani insanın gerçekten düşündüğü zaman beş yaşındaki çocuğun aklını almayacağı meseleler. De ki mesela git işte hocam de ben e, işte bir arkadaşım var, işte ee, mesela bidat ehli var, bazı bidat ehli var. İşte bunlar Kur'an mahluktur diyorlar. İşte bunlar Allah arşa istiva etmemiştir. Onlarla oturuyor, onlarla konuşuyor <gülüyor> falan dediğin zaman اَسْسَلَفُ اَمَرُوا بِمُجَانَبَةِ الْمُبْتَدِعَةِ Hemen başlar adam söze. Yani böyle selefin sabit itikadını bize anlatır. Neymiş? Selef bidat ehlinden içtinab etmeyi bize emretti. وَقَالَ السُّفْيَانُ السَّوْرِي Diye hemen girer söze. Ama dersen bak senin hükmün. Yani yeryüzünde bütün Müslümanlara savaş açmış Amerikalılarla oturuyor. Onlarla tokalaşıyor. Onlarla beraber iş yapıyor. Onlarla beraber Müslümanları vuruyor. Onlarla beraber Müslümanları hapsediyor. Ya akhi, yani başlar işte biz eee vulatu umrumuza karşı işte böyle şöyle olmalıyız, böyle olmalıyız. Yani gerçekten Allah azze ve celle bunlara rezilliği dünyadayken vermiş. Yani dünyada daha rezil olabilecekleri hiçbir şey yok. E, hiçbir e, konum yok. Yani adam Misal olarak git sördeki benim bir tane arkadaşım var sigara satıyor dükkanında. Yani rezil adam yerin dibine sokar. İşte haza haram, harama alanda haram, satan da haram. Ya yani ey Allah'ın akıldan mahrum ettiği insan. Anayasayla satılıyor bu sigara. Yani senin o veliül emir dediğin insanların çıkardığı anayasayla satılıyor bu sigara. Yani o anayasa şeriat olsa, yasaklasa ya bunu zikrettiğin zaman cık cık cık cık, hariciler şeyden konuşur. E, ve, e, Veli-ül Emre karşı fitneyi genelde kimler yapar? Fitneyi genelde şeyler yapar. Fitneyi genelde hariciler yapar. E ne istiyorsun bu garibandan? Yani bırak. E, bu gariban iki paket sigara satıyor. Haram işliyor. Cebine giden paraydı o sigaradan yüz milyon, yüz milyon. Seni yöneten adamın cebine giden para sigaradan Belki 100 milyon dolar giriyor adamın cebine sigaradan. Yani gözünü dikmişsin o 100 milyona işte ahi bak rızkı veren Allahtır, ahi işte gelsen bunu satma, ahi işte şöyle, ahi işte hikit buna da söyle. Yani rızkı veren Allahsa buna da rızkı veren Allah. Ona 100 milyonu veren buna 100 milyon doları da verebilecek olan bir Allah. Yani bunlar kendilerine zarar gelmeyecek olan şeylerle uğraşırlar. Ama zararın temelini teşkil eden insanlara gelince bunlardan kesinlikle ne yok. Bunlardan kesinlikle söz etmek yok. Bakın mesela şimdi bu şeyhin verdiği örnek, şeyhin kendi döneminde. Yani Afgan cihadına diyor ya, Afgan cihadı yapanlar işte şeydir, e, mücahiddir. Şimdi artık öyle de değil. Yani şimdi Afgan cihadını yapanlar da şey olanlar e, harici konumuna düşenler. Şu anda bakın çok ilginç bir şey dikkatinizi çeksin diye söylüyorum. Bütün dünyada, bütün dünyada Filistin, Hamas, ondan sonra İsrail'i boykot, işte Filistin'e destek. Filistinli kardeşlerimiz. İşte Filistin, Filistin, Filistin, Filistin, Filistin. Ya Irak'ta var. Afganistan'da var. Keşmir'de var. Öyle değil mi? Somali'de var. Bak Somali hiç kimsenin gündeminde yok zaten. Yani öyle bir gündem yok. Hani Somali'de cihat var. Mücahitler var. mürtet olan bir yönetim var. İşte bunlar savaşıyorlar. Orada bir, bir dünya şeyi dönüyor falan. Hiç hiç hiç kimse bunu... E gündemine dahi almıyor yani destek mahiyeti nedir? Gayrı destek mahiyetinde bile kimse bunu gündemine dahi e, taşımıyor. Ama ne var? E, bir Filistin var, bir Hamas var. Neden? Çünkü bugün ki biri kalksa dese ki ben gideceğim Hamas'ın yanında cihad edeceğim, Hamas'a destek vereceğim. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün değil. Öyle mi? E biz İsrail'i boykot edeceğiz. E, diyorsun mesela İsrail'i boykot et. Yani İsrail, senin İsrail'i boykot etmeni İsrail'e bir zararı olmadığından dolayı. Yani adam hesaplamış, etmiş, bakmış. İsrail'e boykotun İsrail'e bir şey yok. İsrail'e bir zarar, hiçbir zarar yok. Ee, İsrail'e. Hadi bakalım çıksınlar desinler Amerika mallarını boykot edeceğiz. Ya bu İsrail bir yerde Müslümanları vuruyor. Yani sadece Filistin'de Müslümanları vuruyor. Amerika dünyanın her yerinde Müslümanları vuruyor. Dünyanın her yerinde Müslümanları vuruyor. Bir tane adam çıkıp da biz Amerika mallarını boykot yani ilginç değil mi bu? Bir tane adam çıkıp da biz Amerika mallarını boykot edeceğiz demez. Kesinlikle. Ama İsrail mallarını boykot etmediğin zaman da <gülüyor> sanki küfür işliyormuşsun gibi. Yani adam gidiyor benin evde bakıyor adam mesela diyelim e, İsrail mallarından bir mal görüyor, sanki adam küfür işliyormuş gibi adam. Ya senin çocuğun İsrail'in yaptığı eğitim programıyla 11 sene yetişiyor. Senin karın İsrail'in güdümünde yapılan televizyon programlarının önünde günde 10 saatini yani sen zaten Yahudi olmuşsun. Hani sen bizzat Yahudisin, yani mantığınla, yaşantınla, ahlakınla, ticaretinle Yahudisin. Yani sen Lipton içmişsin ney? Lipton içmemişsin ney? Sen Ariel kullanmışsın ney? Ariel kullanmamışsın ney? Zaten sen kendin Ariel şarol olmuşsun. Yani mantık olaraktan, olaylara bakış açısı olaraktan, sen zaten Yahudileşmişsin. Neden? Yahudinin şeyinden geçtiğinden dolayı Yahudi. İlginç olan, mesela Peygamber vesselam öldüğü zaman kalkanı bir Yahudinin yanında rehine. Niye? Çünkü Yahudi ile ticaret yapmış. Yani Yahudiden mal almış, erzak almış. Parası da yokmuş vermeye. Kendi kalkanını Yahudiye rehinə bırakmış. Onu borç kalmış almış. Ve vefat ettiğinde peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kalkanı Yahudinin şeyinde. Yani Yahudi yani. Bu ne demek? Yahudi peygamberle savaş olmasına rağmen Yahudilerle onların arasında peygamberimiz Yahudi ile ticaret yapıyor. Anlatabiliyor tabii. Yani bu Yahudinin malını kullanmanın haramlık boyutunu bir tarafa, şer'i bir boyutu bile yok. Yani Yahudi malını almak almamak, bunun şer'i bir boyutu bile söz konusu değil. Adam bunu dinleştirmiş, din olarak önüne koymuş ama Amerikan yani Yahudi asıl besleyen, İsrail'e asıl ve İsrail'in ticaret pazarı neresi? Amerika'nın içi öyle değil mi? İsrail şirketlerinin asıl ticaret pazarı neresi? Amerika'nın kendi içi yani ona imkan sağlayan, ona yer veren yine Amerika. Ama bir tane adam çıkmaz demez ki gelin şu Amerikan mallarını boykot edelim mesela. Bunlar hep neyin göstergesidir? E şimdi sonuçta kendini İslam'a nispet eden insanlar var piyasada. Biz Müslümanız diyor bu adamlar. İslam ümmetine veyahut da Müslümanlara yapılan birtakım zulümleri bu adamlar kaldıramıyorlar. E şimdi ne yapmak lazım? Bunlar görüyorlar. Sürekli Müslüman ölüyor, Müslüman öldürülüyor, ırzına geçiliyor, hapsediliyor, işkence yapılıyor vesaire. İnsanlarda bir şey birikmesi oluyor. Böyle bir duygu, bir kin birikmesi oluyor. Senede bir defa işte milleti şöyle bir caddelere döktüm mü Filistin, Filistin kardeşlerimiz unutmayacağız falan. Bütün o insanlardaki gaz boşalıyor. Bütün o insanlardaki kim boşalıyor. Ondan sonra adam gene rahat rahat çocuğunu da İsrail'in okuluna gönderiyor. Karısını da İsrail'in yaptığı programın önüne oturuyor. Kendi de İsrail'in işinde çalışıyor. Bizzat paranın Yahudi'ye gittiği yerde çalışır. Ama o işte adam şey yapmaz. E nedir ismi? Ee, İsrail devletini ayakta tutan e, temel. Mesela adam polistir. İsrail devletini ayakta tutan adamlardan bir tanesidir Türkiye'de. Ama adam İsrail manlı kullanmaz. Lipton çay içmez. Ee, mesela mantık olaraktan. Yani bu nedir? Bu işte Şeyh'in dediği gibi. Bu e, insanları tespit ettiği bir şeydir. Bu birileri tarafından tespit edilen, insanların gündemine bırakılan, insanların da hesabına gelen şeyler bunlar. Yani dediğim gibi adam biz Afgan cihadının yanındayız dese, Afgan cihadına giden yollar açık. Adam diyecek hadi git o zaman savaş. Öyle mi? Adam tutacak gel. direkt git Afgan bak Afganistan orada. Şuradan biniyorsun, şurada iniyorsun, şöyle gidiyorsun. Al sana Afganistan'dasın. Git savaş diyecek adam. E olmaz. E Filistin'in yanındayım dese adam. Ben işte cihat mücahitlerle cihat etmek istiyorum. işte Filistin'e girmek yok ki. İşte Hamas yabancıları hani zaten kendi gizleniyor falan vesaire. E adam da biliyor gidiş geliş olmadığını. Orada cihat edilmediğini. Ondan dolayı insanlara bu şey geliyor. Ondan dolayı bu insanlara rahat geliyor. Onun için nedir? Bu şeyhin dediği zaman da Afganistan için geçerliydi. Şu anda Afganistan'da haricilik konumuna düştü. Afganistan'a cihat da artık teröre destek mahiyetinde. Neden? Çünkü işte Hamas terör listesine alınmış sözde. Yani Hamas terörist ama Hamas'a herkes destek veriyor. Yani açıktan kuruluşlar öyle değil mi? Filistin'e destek adına adam götürüyor Hamas'a teslim ediyor. Mesela hadi bakalım biri toplasın buradan bütün malını mülkünü desin ben bunu götürüyorum Taliban'a veriyorum desin mesela. Veya bütün malı mülkü toplasın desin ben bunu götürüyorum El-Kaide'ye veriyorum desin mesela. Bakın bakalım ne oluyor? Yani akabinde nasıl olaylar? E, bir kuruluş böyle bir şey yapmaya e, kalksın. bunlar hepsi ne? Bunlar hepsi oyun. Yani insanları kanalize etmek. İnsanlarda biriken, İslam adına biriken o işte duygu yoğunluğunu insanlarda boşaltmak. insanlara böyle e, ot konumunda yani bir o tarafa bir bu tarafa savunmak için yaşayan tağutların yine yani yaşayan günümüzde var olan tağutların ortaya atmış oldukları fitneler bunlar. İşte Müslümanların bu konularda dikkatli olması lazım. Yani bu bir menheci meseledir. Hani biz şu anda yaptığımız şey ne? Menheç. Öyle değil mi? Yarın öbür gün bugün bunu bunu anlarsak bir örnek olarak yarın öbür gün başkaları bizi kanalize etmek istedikleri zaman yani belli bir gündem yaradır Müslümanlara o gündem etrafında bakın mesela Türkiye'de kaç senedir başörtü meselesi var? 11-12 Türkiye'de ben Müslümanım diyen insanların bak çok dikkat edin ha Türkiye'de ben Müslümanım diyen insanların yüzde 60'ı 10 senedir başörtüsü davasını savunmakla kendilerini Müslüman zannediyorlar yüzde 60'ı yani ben Müslümanım diyen Türkiye'de, yüzde altmışı bunların, on senedir başörtüsünde gidip bağırıp çağırmakla ki bu ortamlar yani o başörtüsü için toplanılan ortamlar da milletin kız tavlama ortamları. Yani hani daha ziyade başörtüsünü savunmaktan ziyade milletin gideyim de orada kendime kız bulayım dediği e, ortamlar bu ortamlar. Bu ortamlarda millet kendini Müslüman zannediyor. Yani oraya gidip o enerjisini boşaltmakla, bağırıp çağırmakla ve bunu kim yaptı? Bunu sistem yaptı. Hadi diyelim örnek veriyorum yani velev başörtüsü serbest olsa ya bir kızın ikinci bir mesele yani gidip erkeklerle beraber aynı ortamda okuması caiz mi? Bir kızın o kıyafetle dışarı çıkması caiz mi? Yani altı, kırmızı, üstü, yeşil, beyaz, kırmızı, sarı yani şey gibi böyle e, gazino lambası gibi sokağa çıkması bir kadının caiz mi mesela? <gülüyor> Her tarafı rengi, renk bir şekilde. Yani hadi böyle şey olsa, e serbest olsa bir Müslümanın gidip o küfü eğitimini alması caiz mi? Yani o on sene, on bir sene o putun karşısında durması, kafirlerin bayramına iştirak etmesi, onların İslam'ı karalaması, Allah'ın dinle dalga geçiren ortamlarda bulunması caiz mi ki? Yani ama bak ne yaptılar? Bir gündem attılar Müslüman Müslümanım diyen insanların içerisine. Ve bu gündemle beraber insanlar on bir senedir kendilerini Müslüman zannediyorlar ve hiçbir gelişme olmadı. Ha ne olacak? Diyelim bu tavana vurdu artık böyle insanlar patlayacak seviyeye geldi. Adam başörtüsünü serbest bırakacak. Adamın ne kaybı var ki yani? Başörtüsü, başörtülü biri okula girse ne olacak yani? Sonuçta o eğitiyor, o yapıyor öyle değil mi? O istediği ortamda onu bulunduruyor. Yani başörtülü girmiş, çarşaflı girmiş, çarşafsız girmiş. Adam için çok da şey değil. Çok da anlam ifade eden bir şey değil ama mesele burada ne? Yani bu dünya müslümanlarının sürekli veyahut da İslam için çalışmak isteyen insanların, dünyada sürekli düştükleri bir problem. Kafir bir gündem oluşturuyor Müslümanlara. Bu gündemi getirip Müslümanların önüne koyuyor ve Müslümanlar bu gündemle ne yapıyorlar? İştigal ediyorlar, ediyorlar, ediyorlar. Asli gündemlerini şeye bırakıyorlar. Asli gündemlerini de bir kenara bırakıyorlar. Bu da işte şeyhin vermiş olduğu örnek. Yani bir dönem insanların gündemine Afganistan konulup, onun dışında savaşan herkesin terörist ilan edilmesi mesela. Sonra Afganistan'da durumlar değiştiriyor, bu defa Afganistan'dakilerin de terörist olarak ilan edilmesi. Bu da bize gösteriyor ki birileri bunları ne yapıyor? Birileri bunu bir şekilde yönlendiriyor. Günümüzde Filistin meselesinin ön plana çıkarılıp ki Filistin meselesi de İslam ümmetinin meselesidir. Yani değil ki değil. hani Ama tek meselesi değildir. Yani bütün ümmetin etrafında e, tavaf etmesi gereken tek mesele İsrail, e, Filistin meselesi değildir. Ümmetin asli meseleleri de vardır. Bu da ümmetin meselelerinin arasında bir meseledir. E, sadece ümmetin meselelerinin arasında bir meseledir. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. On, okuyalım mı? Yeter mi? Yeter mi وآخرة دعوانا أن الحمد لله رب العالمين